Otte ormanındaki ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü önlemin alınması sadece Ottu için değil tüm Ankara halkı için önemli ve gereklidir denildi.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 Ancak önemli olan şimdi bu radyoaktif alanın temizlenmesi. Radyasyonsuz, yeşil ve dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi